سنة وفي السيارات أعمالنا من يهدر له فهو المختل ومن يهدر فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إخرارا بربو بيده وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله ووصيكم ونفسي المخلطة بتقوى الله وحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير بعد قولي عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا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 ولكن يصبح لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك فقد فاز لك ان تكون لك الحديث كتاب الله وخير تكون هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر ان محدثاتها. Wakul de machete in bidra, wakul de bidra in daler, wakul de daler in pinnar. Het is een machine. Het is een machine. Het is een 10.000 kişilik Bir een machine. Het is een Het is dönmeden önce İki kabilenin Safih ve Hevazin kabilelerinin Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme savaş açmak üzere hazırlıklara girdiklerini duyuyor. Bunun üzerine Müslümanlar da hazırlıyor ve o iki kabileyle savaştıktan sonra Medine'ye dönmeyi düşünüyor. Tabi Medine'ye dönüp dönmemesi de mecbur bir durum. Çünkü Mekke'ye fethedilmiş, Ve sahabenin özellikle de Ensar'ın bir korkusu da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi, öz yurtunu fedettikten sonra belki bir daha Medine'ye geri dönmez ve burada ikamet eder ve biz ondan artık mahrum olacağız diye böyle bir endişeleri ve böyle bir üzüntüleri vardır. Bu iki kabile Hewazin ve Sakif kabilesi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme savaşmak üzere Hazırlıklar içerisine giriyorlar ve bu hazırlıklar içerisinde de şöyle bir partiye müracaat ediyorlar. Seçmiş oldukları komutanları diyor ki Müslümanlar kimlerle savaşa girdilerse her seferinde karşı tarafı hezimete uğratmışlardır. Bunlar basit insanlar değiller. De. Fakat şu bir gerçek ki savaştları kimseler de savaşı anlamayan insanlardır. Ve bizler kahraman ve savaşı anlayan insanlarız. Dolayısıyla onlara karşı ölümüne savaşacağız. Bir de geri dönmemesi için askerlerin, firar etmemeleri için de ne var ne yok, maddiyat adına ne varsa her şeyi götüreceğiz. Kadınları, çocukları götüreceğiz. Develeri, koyunları, atları götüreceğiz. Altınımızı, güm gümüşümüzü götüreceğiz. Malımız adına ne varsa hepsini savaşa götüreceğiz. Böylece savaşa girip hezimete uğrarsa bizim elemanlar mallarını bırakıp kaçamayacaklardır. Onları korumak için müdafaa edecekler ve savaşacaklar. Dolayısıyla bu yapılmamış olan bir taktiktir ve bunu yapacağız diyor. Daha önce tecrübesi olan, uzun süre tecrübe kazanmış olan onlardan birisi diyor ki bu yanlış bir taktiktir. Kesinlikle böyle bir şeyi size tavsiye etmiyorum deyince, sen bunamışsın artık, anlamıyorsun deyip onun sözünü almıyorlar <gülüyor> ve hazırlıklara başlıyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 kişilik orduyu, bir de 2.000 kişi daha katılarak yeni İslam'a girmiş olan Mekke toplumundan, daha yeni İslam'a girmiş olan Mekke toplumundan da 2.000 kişi, bu orduya katılarak yola çıkıyorlar. Karşı tarafta mücriklerin hazırlamış oldukları ordu sayısı bir rivayete göre 30 bin, bir rivayete göre de 20 bindir. 20 bin ile 30 bin arasında değişmektedir. Ve değişik kabilelere, mücrik kabilelere haber vererek onları da kendi hesaplarına katıyorlar. Ve dünya adına ne varsa, malikleri oldukları ne varsa onları da alıp beraberlerinde götürüyorlar. Ve Huneyn denilen mutlaka'ya geldikleri zaman bu Huneyn Tahir'e giderken geniş bir vadinin adıdır. Oraya geldikleri zaman orduyu hazırlıyorlar, müşrikler. Ön tarafta savaşacak olan kimseler hemen arka taraflarında devlerin üzerinde kadınları Hemen arkasında atlar, koyunlar, develer ve imkanlar ne varsa her şey getirilmiş ve bu şekilde sahip bağlanmıştır. Resulullah Efendimiz ve bu büyük orduyla harekete geçerken bazı sahabeler şöyle söylüyorlar bugün az bir sayı sebebiyle yenilmeyiz. Yani bu çokluğumuz sebebiyle biz karşı tarafı mağlup edeceğiz diye böyle bir havaya giren ve buna benzer sözleri sarf eden bazı sahabeler çıkıyor. Onlar şundan kafir oluyorlar. Halbuki karşı tarafı yenmek sayı ile hazırlık ile değil Allah'ın yardımıyla Allah'ın desteğiyle der. Tabi ki yardım işte destek, hazırlık, imkanları seferber etme Bu işi öğrenme tabii ki gerekli olan şeyler. Fakat tafe Allah'ın elindedir, dilediğine verir. Hz. Ömer bir gün ordusuna şunu söylüyor. Ey Müslümanlar diyor, Rumlarla savaşmaya gidiyorsunuz. Rumlar günahkar olan insanlardır. Allah'a şirk koşan, Allah'a isyan eden kimselerdir. Siz ise Allah'a itaat eden insanlarsınız. Ve siz Allah'a olan bu itaatinizle, bu imanınızla onlara Allah'ın izniyle kâbip geleceksiniz. Çünkü Allah-u Teala kendi dostlarına yardım eder. Ama eğer sizin aranızda da masiye, günah yayılırsa, Rumlarla bizler aramızda bir fark kalmazsa, hem onlar isyan eder hem de bizler Allah'a isyan edecek olursak, o zaman Allah-u Teala yardımını çeker, bizleri o kâfirlerle baş başa bırakır, Ve onlar bizden sayı bakımından, silah bakımından daha kuvvetli oldukları için bizleri yenerler. Ama yok biz imanımıza dönem, mahiyetlerden uzak durursak, Allah'ın izniyle biz yeneriz. Çünkü Allah-u Teala'nın zaferi ile, yardımıyla böyle insanlara karşı. İşte bu her zaman Müslümanların kafasında işlenmelidir. Yardım Allah'tandır, zafer Allah'tandır, muvaffakiyet tamamıyla Allah'tandır. Bedir savaşında Müslümanlar daha az olmalarına rağmen karşı tarafı Allah'ın yardımı ve inayetiyle mağlub etmişlerdir. Muhtesem savaşında Müslümanların sayısı 3 bin iken karşı tarafın sayısı bir rivayete göre 100 bin, bir rivayete göre 200 bin iken Müslümanlar Allah'ın yardımıyla karşı tarafı ezime ta vurmuşlardır. 3 bin kişi 100 bin kişiden daha fazla ona sayıyı mağlub etmiştir. Wanneer Nasser, is, een het we zijn niet aan het zijn we zijn niet aan het werk, emirin sözünü dinlemeyip, okçular ayırılınca ve hezimete uğratılarsa, bu savaşta da buna benzer bir durum yaşanıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla Hunen Vadisi'ne yaklaştığı zaman, müşrikler tabii taktik uyguluyorlar, vadinin etrafına askerlerini diziyorlar. Gece karanlık vakti, vaktinde fecire doğru vadiye Müslümanlar girdikleri zaman, her bir taraftan müşrikler saldırıyorlar. Ve Müslümanların ok yağmuruna tutuyorlar. Okun nereden geldiği, kafilerin nerede saldırdıkları belli olmayınca bir anda İslam ordusu arasında karışıklık baş gösteriyor ve bir kısmı özellikle de yeni İslam'a girmiş olan kimseler kaçmaya başlıyorlar. Ve ordu bir anda dağılıp geri dönmeye başlıyor, kaçmaya başlıyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek cesaretli savaştaki olan yüksek tecrübesi ve o imani kuvvetiyle yerinde sabit kalıyor. Daha önceki savaşlarda sabit kaldığı gibi bu savaşta da yerinde sabit kalıyor ve katırını düşmanın üzerine, kafirenin üzerine yürütüyor. Ve Abbas'a sesleniyor, senin sesin gürdür diyor. Ve sahabeye seslen diyor. Tabi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında samimi olan O çekirdek konan katı duruyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, cennetle müjdelenmiş olan o sahabeler muhacirin ve ensarın ileri gelenler hep Resulullah Efendimizin etrafında, Hazreti sallallahu aleyhi yüzün üzerinde sahabe yerlerinde sabit kalıyor. Gerisi sağa sola kaçışmaya başlıyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sesleniyor. Ana Muhammedun nakibü, el ebnu Abdil Muttalib. Ben Mohammed in mondai yok. yok. Ben Resulü, Allah al aan de resulte, bedink Abdul Mutai het Olium, Baba Sani is Mishulem, je moet je Baba Ve op de plek Abdul muhacir! Ey ensar! Ey de de Bakara suresinin sahipleri, Bakara suresini okuyup azbedenler. Bu surenin faziletini de bundan anlıyoruz. Diğer seslendiği zaman lebeyk lebeyk ya Resulullah deyip geri dönmeye başlıyorlar. Ve müslümanlar toplanıp karşı tarafa cuma geçince Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımı ve inayetiyle Allahu Teala'nın desteğiyle karşı tarafa hizmete uğratıyorlar. Ve karşı tarafın ordusu, 20 bin ve otuz bin olan ordu kaçmaya başlıyor. Ve onların manlara onlara fayda vermiyor. Kadınlarını, çocuklarını, atlarını, develerini, koyunlarını, altınlarını, gümüşlerini bırakıp kaçmaya başlıyorlar. Çünkü can derdi olduğu zaman ölümle yüz yüze geldi mi bir insan, gerekirse her şeyi şey yapabilir, unutabilir ve bunlar da her herşeyi unutup kaçmaya başlıyorlar. <gülüyor> ve Müslümanlar Allah'ın izniyle orayı fethediyorlar, onları hezimete uğratıyorlar ve getirmiş oldukları bütün galimetleri ele geçiriyorlar. O güne kadar böyle büyük bir galimet geçmemiştir Müslümanlar derinde. Ve Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in değişik bir siyaseti vardı bu galimetler konusunda. Bu galimetlerin birçoğunu İslam'a yeni girmiş olan, Ve İslam'a meyilli olan muellefetun kulûb denen kalpleri İslam'a ürfet kazanmış. Yeni İslam'a girmiş ve İslam'a girmek üzere olan insanlara daha çok bu manlardan verip onları İslam'a kazanmayı düşünüyor. Ve o galimetleri dağıtmaya başlıyor. Rivayetlere göre Ebu Süfyan, Ebu Süfyan'a dört altın veriyor. Aynı şekilde yüz dere veriyor. Oğlu Yezid ve diğer oğlu Muaviye'ye daha yeni İslam'a girmişler. Her birine yüzer tane deve veriyor. Sakfona yüz tane deve veriyor. Başka diğer, geri kalan, müşriklerin daha önce yeni gelenleri, yeni İslam'a girenler ve İslamı İslam'a kalbi sınacak olanlara yüzer deve veriyor. Hatta birisine vadi dolusu hayvanları veriyor. Ve onlar bu canimetleri aldıktan sonra İslam'a daha fazla sım sırtı sarılıyorlar ve kavimlerinde etkin kişiler oluyorlar. Böylece birçok kişinin İslam'a girmesine ve İslam'a sarılmasına sebebiyet veriyor. Tabi Ensar'a hiçbir şey vermiyor. Çünkü Ensar'ın diğer sahabelere oranla durumları biraz daha iyiydi. Muhacir'in fakir olanlarını seçiyor, bir de müebbet fakir kurup olan kimseleri seçip Ganimetleri onlara dağıtınca, <gülüyor> tabi ensar da peşer olmaların hesabı ile bazılarının zoruna gidiyor. Bazıları diyorlar ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve keyifet ettir. akrabasına, aşiretine kavuştuktan sonra bugün bizleri unuttu. Artık aşiretimiz düşünmeye başladı. Yine ensardan bir tanesi, acaba bu fiinin hikmeti nedir? Şu anda bizim kılıçlarımızdan, müşriklerin kanı damlıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hiçbir şey vermedi. Kendi kavmine verdi. Özellikle kendi kavmini seçti diye. Bunun hikmeti nedir diye, böyle garipsemeye başlayınca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gidiyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi duyduktan sonra üzülüyor ve diyor ki haber gönderiyor.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 Sizin hakkınızda bir takım sözler işittim. Bu söylemiş olduğunuz sözler nedir? Elem اَاتِكُمْ etikum فَهَلَّاكُمُ اللّٰهُ بِي Ben sizlere geldiğim zaman sizler galalendeydiniz, yanlış yoldaydınız, şirk ve küfür içerisindeydiniz. Allah-u Teala benim sebebimle sizlere hidayet vermedin. وَكُنْتُمْ <gülüyor> مُتَفَرِّقِينَ فَاَلَّفَكُمُ اللّٰهُ بِي Ve siz, is iken, parça parça, paar ve hazret, birbirine düşman iken, birbirinin kanını döker iken, Allahu Teala paar jaar, een paar jaar, een paar jaar, een paar jaar, een Allahu bi, ve paar jaar, iken, paar jaar, een paar jaar, een paar jaar, een paar jaar, Ve onlara neyi sorduysa onlar Tabii ki yar Rasulullah. Tabii ki minnet Allah'ın ve Resulünündür. Fazilet Allah'a sonra Resulüne döner. Tabii ki böyleleri ya Rasulullah şeklinde cevap veriyor. Sonra onlara diyor ki: Kader elatü cüntü cübu niye Bana cevap vermeyecek misiniz ey insan? Konuşmayacak mısınız? Karu nereden uci bu kiyar Neyi söyleyelim ki? Neyi konuşalım ki ya Rasulullah? Deyince. Die ve van de kant van ja de kant van ve kant Neyi söyleyebiliriz ki? Dedikleri zaman Dedi ki de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant aynı şekilde hem doğru de kant de sizi van de eden konuşma de vardır. Şunu diyebilirsiniz kant van het is het Sen bizlere geldiğin zaman seni een Biz seni doğruladık, tasdik ettik. Ve beetje een beetje seni terk etmişti, sürgün etmişti. Bizler sana beetje oldu. beetje een beetje Seni sürgün eden, seni kovan, beetje senden bırakan bir şahsiyet olarak gelmiştin een biz seni destekledik barındırdık ve koruduk diyebilirsiniz. Ve ailen ve sen fakir bir insandın muhtaç bir insandın seni destekledik, gani kıldık diyebilirsiniz. Fasâhû me'l-mednû lillâhi ve lirasûlihi Hepsi bir ağızdan. Ya Resûlallah biz bunları nasıl söyleriz? Minnet Allah'a aittir, Minnet Resûlü'ne aittir, Bize ayet değildir. Maar het is niet zo dat het een en ander is. En we zeggen dat we van het jaar in de zomer van het jaar in het jaar in het jaar in het jaar islam. het jaar in het jaar in het het het Dünyanın geçici olan, fani olan, değersiz olan şeylerini onlara verdim. Ve sizin imanlarınıza, sizin İslamlarınıza güvendim. Sarsılmayan o İslamlarınıza güvendim. Çünkü siz dünyaya değer vermeyen insanlarsınız. Ahireti düşünen, tefekkür eden onu isteyip kimselersiniz. Bu durumu düşündüğümden dolayı sizlere hiçbir şey vermeden onlara verdim. Sırf onların farklerini Islamak is için in Werdin. dan de Marshall en Sar, <gülüyor> en jij hebben naast u beschermd u het baaier, is. Ey, en Siz istemez de insanlar in atlarla, develerle kendi yurtlarına dönsünler? Kendi memleketlerine dönsünler? Ve siz Allah dan nader sullen. Kan die men lekker dan nader sullen, maar zit alvast Size deve versen, korin versen, bu şekilde Medine'ye dönmeyi mi istersiniz? Yoksa Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi kainatın efendisi, peygamberlerin efendisi, Allah'ın Habibi olan bir kimse ile mi dönmek isterseniz? فَوَلَّهِ <tik> نِمَا تَنْقَلِبُونَ حَيْرٌ مِنْ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ Wallahi sizin geri döneceğiniz bu kısmet, en güzel kısmettir. Ben ik maar bezig met doen als en de huidige, niet een man van de ansar Ik, zelfs mijn weddenschap, Allah, als hij niet had gedaan, als hij niet had geleden, als hij niet had geleden, als وزلك الأنصار شاباً، لسلكت دشيباً أنصار. أياك إنسان لا بليون إنسان، أنصاب بليون بل إنسان يلومه تطارد. وإنكم ستجدون أثراً من بعضي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل ذن صورة دربنة Bizanlar karışacaktır. Benden sonra zulümler, haksızlıklar, İslam'dan uzaklaşmalar, kötü fiiller göreceksiniz. Ama bu konuda imanınız üzere sabredin ta ki benimle havuz başında buluşana kadar. Ben orada sizi bekleyeceğim diyor. İmanınızda sabredin diyor. Allahümme elham el-ansar ve etna el-ansar ve dua etmeye başlıyor. Allahümme el-ansara rahmet et. Allahum Ensar'ın çocuklarına rahmet et. Ve wat na, en het na, en Sar. Allahuim, ve diğer torunlarının geri te da rahmet die diye dua etmeye başlayınca van een norm, dat die sakallarını ıslatana kadar ağlamaya başladılar. Ve dediler ki ve de koum, had ik dan al al dat de al Bizler Allah'ı ve Resulü'nü kısmen olarak, bay olarak kabul ediyoruz. Ondan razıyız ya Resulullah deyip, oradan dağılıp gidiyoruz. İşte bu hadise, Ensar'ın düştükleri tabii bu durum, bizim için örnektir, bizim için dersler. Tabii o sözleri herkes söylememiştir. Fakat beşer olmaları sebebiyle, bazen kişi kalbini, kalbini gafet sarıp biraz dünyaya meyletebilir. Bazen hakikate İslam'ın özünü unutup bir takım sözle sapıtabilir. Ama şu bir gerçek ki Müslüman özüne dönecektir. Müslüman her zaman Allah'ın rızasını talep edecektir. Ahireti ön plana tutacaktır. Dünyayı değil, ahireti birinci hedefi olarak hedef edinecektir. Ve dünyayı olması gerektiği kadar değer verecektir. Çünkü dünyanın hiçbir değeri yoktur. Ve ikinci olarak da nasıl ki ensar de efendimiz sallallahu de ve van de Sultan van de Sultan van de van de Sultan van de havuzun başında de bekliyorsa bizler de Sultan van de Sultan de ebediyen kaybetmemek için onunla beraber de başında var de için onun de gitmemiz van de de de Bir ayet kelimede Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Ve men yut'i annaha ve'r-resulena kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, hakkıyla iman eder olması gerektiği şekilde de itaat ederse, fe'olaik kemen'l-lezina en'ama Allahu aleyhim min'l-mü'minina ve's-siddikina ve's-sühedai ve's-salihin ve hasna ulaika rıfka." Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, o kimse kendilerine nimet vermiş olan Peygamberlerle, Sıddıklarla, de sultan, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, Peygamberlerle beraber, onların sahabeleriyle beraber, şehit ve jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de de de Allah heeft een snaak. Rabbin is Allah heeft een snaak. Ik wil een snaak heb. Ik wil dat een snaak heb. Ik ve ve een ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد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 إنك سميع قريب مجيب déserte اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي يا رب كلمة الحق والدين اللهم أ profesر والمسلمين. وانصرهم على أجارهم وقل من خبر المسلمين اللهم سر إخواننا المجاهدين في مشارف الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم ثبتهم يا رب العالمين اللهم أنقذ إخواننا المسيونين من أيديهم يا رب العالمين اللهم Allahumma de keer dat hij er op een aanbiedt. Allahomarijke, die Amerika اللهم أقم دولة الإسلام اللهم أقم دولة الإسلام ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هذيتنا وهبنا من لتنك رحمة إنك أنت الوفاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة